Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah min min fala fala wahdahu la Muhammadan abduhu rasuluh. Ya illa يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس وآهدته وخلق من هذا الجهة وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساعلون به والأرحام إن الله كان عليكم رغيبا يا أيها الناس اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتقل الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد إن استقر الحديث كلام الله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 Tevhid dersinin bugünkü konusu ellerinizdeki broşür, hazırladığımız proşürde de var. La ilahe illallah şehadetine davet etmek, çağırmak. Musannif rahimehullah şimdiye kadar kitabın başından itibaren bize tevhidi açıkladı. Tevhidin faziletini beyan etti. Sonra tevhidin zıttı olan şirkten sakınmanın korkmanın gerekliliğini, her kula vacip olduğunu izah ettikten sonra bu başlığıyla, bu bab başlığıyla bizlere onu bilmenin ve kişinin kendi içerisinde bunu saklamasının yeterli olmadığını, uygun olmadığını bilakis öğrendiği bu şeyleri, gönderilen peygamberlerin ondan onların onlara tabi olanların yolu olması hesabıyla öğrendiklerine kişiyi davet etmenin mutlaka üzerine vacip olduğunu beyan ediyor. Bu vaciptir. Her insan öğrendiği an tevhidin ne olduğunu, gerekliliğini bu durumda ona insanları davet edecek. insanlara bunu aktaracak. Tevhidine bozukluk olan insanları bir şekilde, uygun yollarla, yöntemlerle bu bozukluğu gidermeye, onu tevhid ehli bir kişi, müvahit kişilerden yapmaya çalışacak. Bu ona vaciptir. Bu başlık bunun için atılmıştır. Nitekim Hasan el Basri rahimehullah, Fussilet suresindeki şu ayeti okur ve bu ayetin şerhinde bir şeyler söylerdi. Nedir bu ayet? Önce ayeti söyleyelim. Ve men ahsene kavlen mimmen daa ila'llahi ve amile salihan ve qale innaniy minel muslimin. Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözü kim vardır ayet? Bu ayetin izahında der ki işte o kişi yani bunları söyleyen kişi Allah'ın habibidir, sevgilisidir. O Allah'ın velisidir, dostudur. O Allah'ın seçilmiş en üstün ve en hayırlı kuludur. O yeryüzü halkının Allah'a en sevimli olanıdır. Çünkü o Allah'a davet hususunda Allah'a izabet etmiş insanları kendisinin izabet ettiği bu davet etmiş, çağırmıştır salih amel istemiştir ve en sonunda da ben Müslümanlardanım demiştir işte bu Allah'ın halifesidir yeryüzündeki halifesidir hani Allah azze ve celle meleklere ben yeryüzüne bir halife yaratacağım diyor ya işte Allah'ın hakiki halifesi budur yani Allah azze ve celleyi birleyecek, salih amel işleyecek onu davet edecek. insanları o söze, o hal üzere davet edecek. Ve en sonunda da Müslümanlar devam edecek. Bunu söyleyen allah Teala, bu işi yapan kişi en güzel sözüdür. Ondan daha güzel sözü kim var? Bu ayetin tefsirinde Hasan-ı Basri rahmetullah büyük alimlerden birisidir. Tasavvuf ehlinin iddiasının zıtına tasavvuf uzaktan yakına alakası olmayan bir ehli sünnet alimlerindendir. Çok değerli birisidir. Allah ona rahmet etsin. Musallif Rahime Allah. Bu başlığın altında delil olarak bir ayet zikrettiniz. Yusuf suresinin bir ayet. Nedir o ayet? Elinizdeki notlarda var. Kul hadihi sebilí ed'u ilallah ala basireh ene ve menittebeani ve subhanallah ve ma ene el müşrikin De ki işte bu benim yolumdur. Ben Allah'a davet ederim. Basiret üzere. Hikmetle, bilimle, bilmeyle, ilimle Allah'a davet ederim. Aynı zamanda ben ve bana tabi olan kimselere bunu yaparlar. Bu sadece benim yolum değil. Bana tabi olanların da yoludur. Allah'ı tesbih ederiz. Eksikliklerden uzak tutarız. Onu tenzih ederiz ve ben müşriklerden değilim. Yusuf suresi 108. ayet. i̇bn Cerir rahimahullah taberi idren. Taberi tefsiri de meşhurdur onun eseri. İmam Taberi tefsirinde bu ayetin açıklamasında der ki Allahu Teala Nebisi Muhammed aleyhissalatu Vesselam'a hitaben der ki Ey Muhammed de ki kul işte bu benim kendisine davet ettiğim ve üzerinde bulunduğum yola çağırdığım bu husus benim yolumdur. Benim hedefimdir. Benim gayemdir. O gaye ise Allah Azze ve Celle'yi birlemek sadece ona ibadet etmek onun taatini kendime gaye edinmek ve masiyet dediğimiz şirk, küfür, isyan türü her türlü Allah'ın sevmeyeceği su terk etmek işte bu benim yolumdur. Ve ben Allah'a davet ederim. Benim davetim Allah'a davet üzeredir sadece. Ki onun orta ve benzeri yoktur. Ve bu davetimi yaparken ben basiret üzere yaparım. Çok önemli bir kelime. Basiret üzere yaparım. Basiret bizim dilimize ileri görüşlük, feraset olarak gelmiş. Feraset üzere. İleri görüşlük üzere davet eder. Bizim dilimizde anlayacağımız şekilde söyler. Yani davet edeceğimiz kişi hakkında böyle tabirimi hoş görün. Bo dostuma da almam. Onun anlayacağı tarzda. Onun davetime icabet edeceği tarzda. Onun gönlünü elde edecek delilleri ortaya koyarak burhan ile, delille ve kesin ilimle, yakini ilimle bu işi yapar. Basiret üzere yapar. Kim? Ben ve bana tabi olanlar, Benim yoluma uyanlar. Beni tasdik edenler. Bana iman edenler. Ben onun yolundayım diyenler de aynı şekilde böyle yaparlar. Basiret üzere ben benim yaptığım gibi benim tabiîlerim de bu şekilde yaparlar. Ve biz Allahu Teala'yı tenzih ederiz. Noksanlıktan uzak tutarız. Onun hiçbir noksanlık yoktur. Bunu zikrederiz. Bunu açıklarız, ortaya dökeriz. Onu tazim ederiz. Aynı zamanda da onun mülkünde bir şeriki, ortağı olmadığına, egemenliğinde de bir onun dışında bir mabut olmadığını zikrederiz. Allah'ı tesbih etme Allah'a subhanallah diyerek Allah'ın Allah'a uzak tutmak bunu içerir. İşte biz bunu söyleriz ve ben bunları söyleyerek, Allah'a tesbih ederek sadece onu tazim ederek, ubudiyette onu birleyerek, uluhiyette onu birleyerek, müşriklerden olmam, müşriklerden değilim. En son sözümle ve ma'enemden müşriklerden değilim. Derken ki e, lafın Allah Azze ve birlemenin ve noksanlardan uzak tutmanın bir devamıdır Geri, e, gereğidir ki ben müşriklerden değilim şirk ehlinden de değilim şirk ehlinden uzağım onlar benim de, benden olmadığı gibi ben de onlardan değilim ben onlardan değilim onlar da benden değildir müşriklerden değilim müşriklerden bereyim de aynı zamanda hem müşriklerden vereyim hem onların yaptığı şirk işlerinden vereyim. uzağım i̇bn Cerir Rahimahullah bu ayeti böyle kelime kelime izah eder. Bu ayetin devamında Musannif Rahimahullah dikkat çekilen bir kısım konulara işaret eder. Der ki bu ayetten şunlar elde edilir. Nedir bunlar? Birincisi Allah'a davet ihlasla da yapılmalıdır. Yani Allah'ın vecihi istenerek sadece Allah'ın rızası istenerek yapılır. Başka bir maksatta yapılmaz. Bu ee, elde edilen birinci hükümdür. Çünkü nice insanlar vardır ki yaptığı işi Allah için yapmaza da kendi nefisleri için yapar. Yani kendilerini beğendirmek için, güzel konuşuyor demek için, güzel iş yapıyor demek için, bilgin alim denmesi için yapar. Halbuki bunu yapan kişi sadece Allah için yapacak. Allah'ın rızasını e, kıyamette onun vecihini elde edebilmek için yapacak. İhlas bu ayetten elde edilen birinci hükümdür. İkinci hüküm ise, ihlasın yanında farz olan bir başka meseleyse basirettir. İleri görüşlüktür. Yakini ilimdir. Herkese gerekir bu. Bundan dolayı basiret sahibi olmayan, karşısındakinin e, anlayacağı tarzda yapamayan insanların davet etmemesi gerekir der alimler. Ne zamana kadar? Ta ki o da bir basiret elde edip, karşısındakini etkileyecek ilme sahip olana kadar. Öyleyse basiret de basiret üzere davet de ihlas gibi farz olan hususlardan bir tanesidir. Aynı zamanda Allah'ın noksanlıklardan uzak tutmak kişinin tevhidinin tamam olduğunu, kamil olduğunu göstergesidir. Hemen bu sözün akabinde beyne ve manen müşrikiyim ve inmemişlikten değilim der çünkü. Allah azze ve celle'nin öğretisiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şirkin kötülüklerinden bir tanesi aynı zamanda Allah Azze ve bir eksiklik izafetmek, onu yerme bir şekilde bir haliyle, dille söylemese bile onu bir haliyle bir kusur atfederek Allah Azze ve Celle'ye onu yerme ifade etmektedir ki şirkin kötülükleri bundan dolayıdır. Ki Allahu Teala'da eksiklik ve noksanlık bulunmaz. Her kulada Allah Azze ve Celle'nin noksanlığı ve eksikliği beri tutması, uzak tutması gerekir ki Sübhanallah demek bu düşüncelerin dille söylenmiş halidir. ehl imamlarının önderlerinden olan İmam İbn Kayyim Rahim burada bir şeye değinir. Der ki Allah'a davet eden insanlar dinde imam olmayı hedeflemelidir. Dinde imam olmayı hedeflemek ne demek? Önder olmayı. Kendisine tabi olunmasın peşinden gelinmesini bununla beraber bunu yaparken de ne yapacaktır? Allah Azze ve Celle'ye itaati arzulayacaktır. Allah Azze ve Celle'nin emirlerinin yerine getirilmesini yasaklarından uzak tutulmasını arzu edecektir. Nitekim Allah Azze ve Celle bize e, Furkan Suresinde yaklaşık bir buçuk sayfa kadar bir bölümde Furkan Suresinin son taraflarında Sevdiği, razı olduğu, has kullarından olarak beyan ettiği bir kısım kulları ve özelliklerinden bahseder. Onların devamında da o kulların bir özelliğine değinir ki orada Allahu Teala şunları söyler: "Velladīne yagulūne rabbena, heblena min ezvajina ve zuriyatina qurta'ayun ve alna lil Furkan suresi 74. Onlar derler ki o Allah'ın has kulları Allah Azze ve Celle'nin kıyamet gününde onlara en güzel karşılık, karşılık vereceğini vaat ettiği cennetin en yüksek odalarını en yüksek köşklerini onlara vaat ettiği o kullarına hitaben der ki onlar ey Rabbimiz derler. Bize eşlerimizden ve çocuklarımızdan göz aydınlığı olacak nesiller kişiler ver. Ve bizleri muttakilere takva sahibi Allah'tan sakınan kullarına bizleri imam ediyoruz. İşte dinde imamlık budur. Allah Azze ve Celle bunu teşvik etmiştir. Dinde imam olmak, dinde önder olmak Allah Azze ve Celle'nin teşvik ettiği ve Müslümanların Allah'a davet ederek arzuladığı çok önemli bir mertebedir. Hatta bir kısım alem dediğine göre bu dünyada kişiye verilen en değerli mertebedir. En değerli mevkiidir. Dinde imam olan, önder olan insanların peşinden gittiği dini öğrendikleri imamlar vardır ki bu imamlar kimin imamıdır? Muttakilerin imamıdır. Önderidir, öncüsüdür, önde gidendir. İmam demek öncü, önder demek. Bu teşvik edilmiş kısımdır. Bir de yerilmiş bir kısım var ki imamlığın dışında reis olma isteği. Reis, başkan, idareci, Kişi Allah'a davet ile insanların reisi olmayı arzularsa bu yerilmiştir, bu kötüdür. Çünkü reislik hemen akabinde dünyevi menfaatleri gerektirir. Dünyevi çıkarlara kişiyi teşvik eder. İnsanlara e, yaranmak için, onların beğenisini kazanmak için onların kusurlarına, eksiklerine göz yummayı gerektirir. Kalbin insanlara meyletmesine gerektirir. Veya makam sahibi insanlara meyletmesine gerektirir. İşte reisliği istemeyecek Müslüman. Bu kişinin e, fesada uğrayabileceği bir düşünce. Çünkü bu ikinci kısım insanları sadece Allahu Teala'nın bilebildiği, bizlerinde tahmin edebileceğimiz bir kısım mefsedete günaha sürükler. İbn-i Kayyum rahimahullah buraya dikkat çeker. Bu duayı tekrar bir hatırlayalım. Yerinde söyleyelim size Furkan suresi etmiştir. Bunu e, ezberleyip de dualarımızın içerisine katarsak inşallah o teala faydalı olacaktır. Onlar derler ki ey Rabbimiz bize eşlerimizden ve çocuklarımızdan göz aydınlığı olacak kimseler ver. Ve bizleri muttakilere imam yap. Furkan 74 Bir kişinin göz aydınlığı nasıl olur? Gene hatırımda kaldığı kadar İmam Hasan-ı Nul Basri der ki kişinin göz aydınlığı eşinin ve çocuklarının gözünün önünde Allah'a itaat etmesi, Allah'ın yasaklarından sakınmasıdır. Bunu gören kişinin göz aydınıdır Hani eşlerimizden ve çocuklarımızdan bize göz aydınlığı diyoruz ya, buradaki göz aydınlığı kast edilen şudur, Allah'a itaat eden, emirlerini yerine getiren, yasaklarından sakınan eşler ve nesiller ver. Bunun manası, kastı budur der. Gerçekten de bu tespit güzel bir tespit. İman sahibi bir kişi ama. Mutlu edebilecek. En önemli şey eşinin ve çocuklarının veya varsa eşlerinin ve çocuklarının Allah'a itaatten, Allah'ın Allah'a isyanından sakınan kullar olmasıdır. Evet, bizler de Rabbimiz Azze ve Celle'den bizlere eşlerimizden çocuklarımızdan salih insanlar, göz aydınlığı olacak insan, eşler önesinde ve vermesini ve bizlerin mutlakilere imam yapmasını istiyoruz. Bu çünkü çok önemli bir nimettir. Evet, Usannif Rahimahullah'ın konu başlığına delil olmak üzere zikrettiği ikinci delil Bukhari ve Müslim'de gelen bir hadistir ki bu hadis İbn Abbas radıyallahu anhımadan gelmekte. İbn Abbas radıyallahu anhımadan o der ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Muaz radıyallahu anhı Yemen'e gönderirken ona şunları tavsiye etti, şunları söyledi. Sen muhakkak ki bir kitap ehli olan kavme gidiyorsun. Kitap ehli dediğimiz kimdir? Yahudi ve Hristiyan. Kitap ehli Yahudi Hristiyanlar kastedilir bununla. Ki izahlarla geldiğine göre Yemen'de e, müş, Arap müştlerinden daha çok Yahudi ve Hristiyan varmış. Sen kitap ehli olan bir kavme topluluğa gidiyorsun. Onları kendisine davet edeceğin şeylerin ilki Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet etmek olsun. Bir başka rivayette ise Allah'ı birlemeye davet etmek olsun. Onlara davet edeceksin. İlk şey bu olsun. Eğer onlar bu hususta sana itaat ederlerse yani senin bu davetini kabul ederler ve yerine getirirlerse onlara ikinci olarak Allah'ın her gün ve gecede beş vakit namazı onlara farz kıldığını öğret. Bu hususta da sana itaat ederlerse onlara Allahu Teala'nın zenginlerinden alınıp fakirlerine verilecek şekilde sadakayı onlara farz kıldığını öğret. ki buradaki sadaka farz olan sadakadır yani zekattır zekatı onlara emret öğret ve onlar bu usta gene sana uyarlarsa bu durumda onların mallarının en iyisini almaktan sakın zekat malı olarak toplarken malı zekat veren kişinin malının en iyisini alma. Bundan sakın ve mazlumun duasından da sakın. Çünkü mazlumun duasıyla Allah arasında bir hicab, bir perde, örtü yoktur. Yani o duanın kabul edilmesine bir engel yoktur. O dua kabul edilir. Bu mazlum ister kafir olsun, ister mümkün olsun. İster ehli kitabı olsun, ister ehli iman olsun. Mazlum ise eğer Mazlumun Allah azze ve celle arasında duanın kabul edilmesi engel bir herde, bir set duvar yoktur der Aişe Aleyhisselam. Bu hadisi Buhari ve Müslim ittifaken rivayet etmişlerdir. Hafız İbn Hacer el Askalani bu hadisin izahında der ki: Muaz radıyallahu anı Yemen'e Nebi Aleyhisselam'ın veda haccından az önce Hicri 10. senede gönderdi ve imamların ittifakıyla sabittir ki Muaz radıyallahu anh Ebubekir radıyallahu anh'ın hilafeti döneminde Yemen'den döneme kadar hep orada kalmış ve insanlara irşad etmiştir. Orada onun görevi Şeyh Hulusi de söylediğine göre orada insanlara karşı görevi tebliğciliktir. Fakihliktir. Muallimliktir ve hakimliktir. Dört tane görevi vardır. Ne demek şimdi tebliğci? Tebliğ, Allah'ın kitabı ve Resulü'nün sünneti onlara aktarmak. Fakih, Allah'ın dinini onlara öğretmek. Fıkıh, evdeyizden yani fıkıh onlara öğretmek. Onlara öğretici olmak. Fıkhın dışında bir de genel eğitimcilik var, öğreticilik var. Bir de bununla beraber insanların aslında hüküm vermek üzere hakim olarak gönderilir. Bu dört hususta tek başına bunları yerine getirecek şekilde bu dört hususta görevlendirilmiştir. Bu ise Muaz-ı anhın ilminin, yakini ilminin, takvasının, cesaretinin ve üstünlüğünün göstergelerindendir. Nitekim o Ebbekir Radel An'ın hilafeti döneminde oradan Yemen'den dönmüş ve Şam bölgesine gitmiş ve vefat etene kadar da Şam bölgesinde ikamet etmiştir. Allah'ına rahmet etsin. Allah'ına razı olsun. bizlere de ona konuşuklasın. Hadisin lafızlarına geçecek olursak bir kısım hususlar açık zaten. İzaha iht ihtiyaç duymayacak şekilde. Muhakkak ki sen kitab ehli olan bir topluluğa gidiyorsun. Ki onlar Yahudi ve Hristiyanlardır. Onları kendisine davet edeceğin şeylerin ilki Allah'tan Allah olmadan şehadet etmek olsun. Bu da açıktır. Bir başka rivayette bir Allah'ı birlemeye davet etmek olsun. Allah'ı teklemek, tevhid etmeye davet etmek olsun ki Allah'tan başka ilah adına şahitlik etmek, şahadet etmek zaten Allah'ı birlemektir. İbadetlerle Allah'ı birlemek, Allah'ın dışında bir şeylere, birilerine ibadette nefretmek, yasaklamak, sakındırmaktır. La ilahe illallah, şahadet etmenin manası. Kitabı izah eden alim ki orada diyor ki onları kendisine davet edeceğin şeylerin ilki Allah'a ibadet etmek olsun. Bunlar birbirine zıt şeyler değil. Birbirinin az, izahı, açılımı olan hususlar. Allah'tan başka ilah olmadan şahitlik yapmak. Allah'a birlemeye davet etmek ve Allah'a ibadet etmek. Bunlar hep birbirinin açılımı, birbirinin izahı olan hususlar. Birbirine zıt değil. Allah'tan başkasına ibadet etmemek. Sadece Allah'a ibadet etmek ise tağutu reddetme ve Allah'a iman etmeye gerektirir. Tağut neydi? Allah'ın dışında itaat edilen, tazim edilen, yüceltilen, oyun mükülen veya ibadet çeşitlerinin herhangi birisinin yapıldığı herhangi bir kişi veya nesne. Buna tağut diyordu. Nitekim Allah Azze ve Celle Bakara suresinde فَمَيْ يَكْفُرْ bit فَيُؤْمِ ve اللّٰهِ فَغَدِسْتَمْ سَكَبِنْ اُرْوَتِ الْوَثْقَى لَنْ فِي سَامَ لَهَا buyurur. Yani her kim tağutu inkar eder ve Allah'a iman ederse kopması mümkün olmayan sağlam bir kulpa sarılmış olur buyurur ki oradaki sağlam kulp la ilahe illallah'tır. Kim la ilahe illallah'a sarılırsa bu aynı zamanda onun tağutu reddetmesini ve sadece Allah Azze ve Celle'ye ibadet etmesini bu şekilde ona iman etmesini gerektirir. Bu kopması mümkün olmayan sapah sağlam kulptur işte. Tağutu reddet. Dolayısıyla buradan anlıyoruz ki Allah'a iman ettim demek yetmiyor. O aynı zamanda tağut çeşitlerinde ne varsa hepsini reddetmeyi. Hepsini hayatımızdan çıkarmayı da gerektiriyor. Yani bir insan la ilahe illallah desin sonra bir tağuta boyun büksün. İşte bu Allah'a halis olarak ibadet etmiyor. Allah'a layık olduğu şekilde iman etmiyor. Eksik bir imandır. Nitekim geçen derslerimizde söylemiştik. Hemen yeri gelmişken bir daha söyleyelim. Yusuf suresinde Allahu Teala ne diyordu? İnsanların çoğu Allah'a eş koşarak inanırlar. Yani hem Allah'a inanıyor hem de Allah'a eş koşuyor. İşte bu Allah'a eş koşanlar hayatlarında tağutu çıkartmayanlardır. Öyleyse biz Allah'a imanı ve tağutu reddi anlayacağız ve bunların ikisini mutlaka yerine getireceğiz. Burada önemli bir izah var. Bunu eğer imkan olursa not almanızı istirhan ediyorum. Çünkü çok önemli bir izah. La ilahe illallah söylemek yedi şart içerir. Bu yedi şart yerine gelmezse tamamı yerine gelmezse bunu söyleyen kişi asla bu söz fayda vermezler alimler. Bunların birincisi cahilliğin zıttı ilim. Yani kişi la ilahe illallah'ın manasını bilecek. Oysa cahil olmayacak. İçerini bilecek. Manasını bilecek. İkincisi Şüphenin zıttı yakin. Kesin iman. Allah'tan başka ilah olmadığına dair yakini iman taşıyacak. Bu şüphe duymayacak. Üçüncüsü reddetmenin etmenin zıttı kabul. Bunu kabul edecek. Bunu içinden reddetmeyecek. Diliyle ikrar etse bile içinden de ikrar edecek. Reddetmeyecek. Kabul edecek. Kalbinin her zerresi Allah'tan başka ilah olmadığını kabul edecek. Bunu sevecek, razı olacak. Dördüncüsü, terk etme, yüz sevilmenin zıttı yapışmak, sarılmak. La ilahe illallah'a terk etmeyeceğiz. Buna yapışacağız. Buna uyacağız. La ilahe illallah'a uyacağız. Yani Allah'tan bakış olm olmadığı sözüne, inancına uyacağız. Bunu terk etmeyeceğiz. Hayatımızdan çıkarmayacağız. Beşincisi, şirkin zıttı ihlas. Bu hususta ihlas sahibi olacağız. Yani dilimiz olmayacak, kalbimiz olacak bu inanç. Münafıklar gibi olmayacak. Münafıkların biliyorsunuz imanları dildeydi, kalplerinde değildi. Bizimki öyle olmayacak. Şirkin zıttı olan ihlasla söylenecek bu söz. Altıncısı yalanın zıttı doğruluk. Kişi bu sözü tasdik edecek, yalanlamayacak. Ve yedincisi, nefretin, kinin, öfkenin, sevgisizin zıttı olan muhabbet. Kişi, la ilahe illallah inancına ve sözüne muhabbet besleyecek. Yani bundan razı olacak, bunu sevecek. Allah'tan başka ilah olmadığına dair içine sevgi besleyecek. Yani bundan razı olacak. Bu halden razı olacak. Niye böyle demeyecek veya şöyle olsaydı demeyecek. Bu yedi şart la ilahe illallah'ın söylenmesi ile kişiye fayda verecek olan şartlar. Bu şartlar mutlaka la ilahe illallah inancında e, olan kişilerde bulunacak. Eksiksiz bulunacak. Mesela altı tanesi birisi bulunmuyorsa bu da ona fayda vermez diyor. Abi. Bu ne demek? Bunlarda eksiğimiz varsa veya bir müminin eksiği varsa bunlar tamamlayacak. Yanlışı varsa düzeltecek. Bu hadisten elde edilen hususlardan bir tanesi de vaciplerin ilki Allah'a birlemektir. Kişiye vacip olan hususun ilki Allah'ı birlemektir. Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik etmek, şahadet etmektir. Kelime-i şehadet sözünü söylemek ve buna yakinen inanmaktır. Ki bu biliyorsunuz bütün rasullerin davetinin ilkiydi. Hiçbir rasul ümmetine namaz kılın diye gitmedi. Oruçsuzundaya da gitmedi ilk olarak. Veya ölçüyü tartıyı güzel yapın diye gitmedi. İlk olarak Allah'tan başka ilah olmadığını davet etmek üzere sizin için kendisine başka ilah olmayan Allah'a itaat edin, ibadet edin diyerek gitti. Bu birçok ayet-i kerimede geliyor. Nuh aleyhisselam bile onu söylüyor. Nuh dahil, Yunus, Hud, Nuh ne kadar peygamber varsa Muhammed aleyhisselam dahil olmak üzere. ilk Rasul'den son Rasul'a kadar hepsi ilk daveti budur. La ilahe illallah davet etmektir. Çünkü kullar üzerine ilk vazip, ilk farz olan husus, buna şahit etmek, buna inanmaktır. Nitekim Şeyhülislamü Temyee der ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in getirdiği dinden zorunlu olarak bilinmesi gereken şey ve ümmetin de üzerine icra ettiği husus. İslam'ın aslı mahlukatın olduğu şeylerin ilki La İlahe illallah şahitlik etmek. Muhammed'in de Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmektir. Hepsinin aslı budur. İşte bu söz söyleyen kafir Müslüman yapar. İşte bu söz düşmanımızı dost yapar. İşte bu söz malı kanı canı helal olan kişinin malını, canını, kanını haram yapar. Dokunulmaz yapar yani. Bunu kalbiyle iman ederek, diliyle söyleyen kişi hakiki mü'mindir. Kalbiyle inanmadan, diliyle söyleyen kişi münafıktır, cehennemin en alt tabakasındadır. Kalbi inandığı halde diliyle söylemeyen kişi bunu söyleme güç yetirebiliyorsa imamlar ittifakı ile kafirdir. Burayı bir daha söyleyeyim. Diliyle söylemeye güç getiriyor. Konuşabiliyor, söyleyebiliyor. Kalbiyle de Allah'tan başka ilahe olmadığına Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik ediyor. Ancak bunu diliyle söylemiyorsa o kişi zahirde de bazında da kafirdir der Şeyhülislam. Hüseyin. Bu Cumhurilemanı'nın ve Selef e, alimlerinin ortak görüşüdür. Musa İbrahim Ahullah bu hadisten elde edilen bir kısım burada kaç etmektedir? Onlardan bir tanesi insan alim olabilir ama la ilahe illallah manasını bilmeyebilir. Bu mümkündür. Nitekim ehli kitabın içerisinde birçok alim vardı ama la ilahe illallah manasını bilmiyorlardı. Bu mümkündür. Veya manasını biliyordur da onu amel etmiyordur. Bildiği halde amel etmiyordur. Bu tip durumlar mümkündür, olabilir. Hadisin devamında Aleyhisselatü Vesselam eğer bu şehadet sözünü söylemeler hususuna senin davetine icabet ederlerse bu durumda sen onlara her gün ve gecede onlara Allah'ın beş vakit namazı farz kıldığını öğret der. Bu namaz ise biliyorsunuz imandan sonra en büyük en öncelikli ikinci vaciptir. Nitekim Allah Azze ve Celle bizi mahşer gününde hesaba çekeceği zaman önce iman sonra namazdan hesaba çekecek. Meşhur hadislerde geldiği üzere. Hadisin devamında biliyorsunuz tarz namazları eksik olan kullar için melekler emreder onların nafileleriyle farzı tamamlayın der. Eğer namaz ibadetine Hesabı kolay geçerse bu diğer tüm sair işlerine, sair görevlerine de yansır. Namaz ibadetinden hesabı kolay olduğu gibi diğer hesabında ona kolaylaştırılır. Yok eğer namazdan hesabı zor olsa, çetin geçiyorsa ve sınavda kalmışsa, diğer sair amellerde namaza kıyaslanır namaz gibi eksik olur, kusurlu bulunur. Bundan dolayı bir insan hep bu uğuruna nazar delillerden dolayı biz deriz ki bir insan Müslüman'ın diyorsa mutlaka beş vakit namazını farzlarına, vaciplerine riayet ederek yerine getirecek. Yani o namazın kabul edilmesine engel olan hususlardan uzak durarak o namazı vaktinde tadilerkena riayet ederek efendim söyleyeyim, işte fatihasıyla rukusuyla, secdesiyle ilahir bildiğiniz o vaciplerıyla yerine getirecek. Bunu yerine getirmeyen kişi zannetmesin ki Allah Azze ve Celle'nin sevgisini kazanacak. Veya hesabı kolay olacak. namazdan çekileceğimiz hesap en önemli hesap. Ki ilk imandan sonra çekileceğimiz amel olarak namazdır. Namaz hesabı kolay geçerse sahir ameller de kolaylaşacak. Namaz zor geçerse sahir ameller de zorlaşacak. Bir insan düşünür ki namazını, beş rakit namazını Allah Azze ve Celle'nin hoşuna gidecek, kabul edecek tarzları yerine getirmiş. Ama hacda biraz gevşeklik davranmış. Veya zekatta biraz cimrilik davranmış cimri davranmış. İlahir imanın şubelerini biliyorsunuz. En aşağısı yolda insanlara eziyet veren şeyler kaldırmak. En üstü la ilahe illallah sözünü söylemek. 60 veya yüzeyir rivayetli 70 küsur şube. Bunlardan bir kısmına gevşek davranmış. İhmalkar davranmış. İşte namazlarının hatırına, namazlarının e, hesabını tam verebildiği için namaz hesabına kolay geçti. Şimdi diğer amellerinden de kolay hesaba çekmez. Bu sebeple namaz dinin direği namaz yıkıldı din kaldı. bundan dolayı namaz dünyada yapacağımız en önemli ameldir tüm dünya amellerinden daha önemli burada bir kısım tartışma var işte kafirlere yani müslüman olmayanlara e, yönelik müslüman olmayanlar yani la ilahe illallah'ı zikretmeyenler ibadetlerden sorumlu mudur değil midir? Bu bir tartışmadır. Kimisi sorumludur demiştir. Kimisi e, zaten o kafirdir o ilk yapması gereken yapmadığı için diğer sahir amellerden sorumlu değildir. Zaten o cehennemliktir, cehenneme gidecektir diye e, kısa keserler. Bu tartışmaya girmiyorum. Ancak böyle bir tartışma, tartışma olduğunu bilin. Bu hususta yani beş vakit namaz hususunda da sana eğer itaat ederler, sana tabi olurlarsa onlara zekatı, farz olan sadakayı e, haber ver ki Allah o kullara, şeyine, e, mahlukuna farz olan bir sadaka emretmiştir. Nedir o sadaka? Zenginlerinden alınacak fakirlerine vermiştir. İşte bu fakirlerin hakkıdır, fakirlerin zenginler üzerindeki hakkıdır. Ve bu hakkı Allah Azze ve Celle devlet eliyle garanti almıştır. Devlet eliyle, İslam devletinin eliyle garantiye almıştır. Kulun kendi isteğine bırakmamıştır. Nitekim Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam zekat farz olduğu andan itibaren bölgelere, beldelere hep bir zekat memuru gönderirdi. Bir veya birkaç tane zekat memuru gönderirdi. O memurlar zekatları toplar, Beytulmal dediğimiz ortaya toplar, o ortadan ihtiyaç sahiplerine dağılır. Dikkat edin, zenginlerinden alıp fakirlerine verilecek bir sadakadan bahsetti. Bu kısımdan dolayı alimler derler ki, bir beldenin zekatı başka bir tarafa verilmez, gönderilmez. Çünkü Allah Resulü O o bölgenin zenginlerinden alınıp o bölgenin fakirlerine verilecek diye bunu şeriat atmıştır derler. Bu kısımdan dolayı onların zenginlerinden alınıp fakirlere verilecek şekilde. Bir beldenin zekatı zenginlerinden olan zekat, başka beldeye ihtiyaç durumunda gönderilmez. Ne zaman gönderilir? O beldede zekata ihtiyaç yoksa veya az bir zekat ihtiyaç varsa artıyorsa o zaman gönderilir diğer bölgelerine, diğer beldelere. Bu hususta da gene bir kısım üzerinde durulması gereken meseleler var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah azze ve celle'nin Tevbe suresinde gelen ayetindeki gibi zekatı 8 sınıf insana değil de öncelik olarak fakirlere diye zekretti. Nitekim Allah Azze ve Celle Teybe Suresi 60. ayette zekatı 8 sınıf insana tahsis etmiştir. Kimdir bu 8 sınıf insan? Fakirler, miskinler, zekat memurları, kalpleri İslam'a ısındırılacaklar, köle ve esirler, köleler diye gelir ama bugünümüze esirler içinde geçerlidir. Borçlular, Allah yolunda olanlar ve yolda kalan yolcular ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ehli kitaba gönderdiği elçiliği sadece fakirleri zikretti çünkü alimler fakirler bu sınıfın içerisinde zekata en hak sahibi olan kimselerdir en hak sahibi olan kimselerdir en çok zekatı hak edenler fakirlerdir ondan dolayı zikredilmiştir fakirlerden artan diğer sınıfları varsa onlara verilir gene bu hadisten elde edilen bir de şudur ki Zekatın 8 sınıfı insandan bir sınıfa da verilmesi caizdir. Diğer sınıflara dağıtılması da caizdir. Çünkü Resulü ve Vesselam sadece fakirlere zikretti. Dolayısıyla bir insan, bir Müslüman zekatını, İslam devleti olmadığı için zekatını vermek isterse bu 8 sınıfı öncelik sırasına koymak üzere 8 sınıfa da dağıtabilir. İkisine, üçüne, beşine de verebilir veya tek bir sınıfa da verebilir. Aynı zamanda bu İmam Malik'in ve Ahmet bin Hamil'in de mezhebi ve görüşülür. Gene buradan anladığımız kadarıyla bu hadisten zekatın zengine verilmesi, kalplere ısındırılacak olanlar dışında kafirlere verilmesi de caiz değildir. Aynı zamanda küçük çocuğun ve delinin malı varsa zekat verilecek onlardan da mutlaka zekat alınır. Çünkü hadis umumi lafızla gelmiştir, genel gelmiştir. hadisin devamında a.s. Muaz radıyallahu anh'a hitaben bir tembihte bulunur. Diyor ki onların yani zekat alacak kişilerin mallarının en iyisini alma. Bundan sakın. Bir malın en iyisi kişinin kendine en hayırlısı tacı en değerlisi veya en çok sevdiği neyse odur. Birisine arabasıdır. Örneğin birisine güzel bir atıdır veya güzel e, besili bir koçudur neyse o kişiden kişiye göre değiştir. Kişinin en sevdiği malını onun rızası olmaksızı almak zekat malı olarak almak caiz değil bu haramdır. ve Aleyhisselam bunu haram kılmıştır. Eğer kişi kendi isteğiyle bunu veriyorsa bu caiz çünkü o ona zulme yapılmış bir husus değildir. Kişi kendi nefsinden malının en iyisini Allah Azze ve Celle'nin yoluna tasarruf etmek istemektedir. Bu da dinen ölmüş bir şeydir. Sevdiğiniz şeylerden tasadruf etmedikçe birre eremezsiniz Allahu Teala. Değil mi? Hemen bunun akabinde ne diyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakın dikkat edin ilişkiye. Bunlar birbirli alakasız, ilimtisiz şeyler değil. Mallarının en iyisini almaktan sakın mazlumun duasından kork, sakın, çekin. Bir insan bir zekat memuru zekat verecek kişinin malının iyisini zorla alırsa bu ona zulümdür. Dolayısıyla o kişiden mazlum konumuna düşer, o dua ederse Allah'la o mazlumun duasını kabul arasında bir hicap bir perde, bir engel yoktur. Bu sebeple sen mazlumu mazlum durumla düşünmekten birilerini sakın. Zulmün her çeşidinden sakınmaya bir tembih vardır burada. Mazlumun duasından sakın. Kim mazlum? Birisinin hakkını gasp etmek. İşte o mazlumdur. Herhangi bir zulümle zulüm olmuştur. Birisini korkutmuş. Birisine haksızlık yapmış, birisine efendim olsun hakkını elinden almış, birisine bir şekilde hak etmediği bir muamele de bulunmuş. Bu ve benzeri her türlü zulümleyen Resulullah Sallallahu Aleyhi ve kişiyi sakındırmaktadır. Çünkü neden niye sakındırıyor? Çünkü onun duasıyla Allah arasında duanın kabul olmasına engel bir engel şey perde yok, bir örtü yok. Yani Allahu Teala mazlumun duasına izabet etmektedir. Nitekim birçok hadis-i şerifte de bu bize bildirilmekte. Şu an akımda kaldığı kadarıyla Tirmiz'de var mesela bu. Üç dua reddolunmaz. Bir mazlumun bedduası, bir yolcunun duası, bir de kişinin evladına yaptığı dua, babanın evladına yaptığı dua. Bu üç dua reddolunmaz, daha kabul olur. Gene aşmamız gerekiyor bu kısmı. Duanın kabul olması demek mutlaka onun karşılığını veya isteğimizi dünyada görmemiz demek değil. Genetirimizde geldiği üzere dualar üç türlü kabul olur. Bunlardan birincisi kişi isteğini dünyadayken elde eder. Ki genel olarak hepimizin duanın kabul olduğuna aldığı izlenim işaret budur. Kişi isteğini yerine gelirse duanın, kabul, duasının kabul olduğuna inanır. İkinci çeşidi vardır ki bu kişinin dua isteğinin karşılığında günahlarının silinmesidir. İstediği şeyin değeri karşılığında ki bunu Allah Azze ve Celle takdir edecektir, isteği karşılığında günahın silinmesi. Allahu Teala o duasının gereğinin yerine getirmez de onu günahlanı siler. Üçüncüsü ise duasının kabul edilmiş tarzlarının üçüncüsü ise Allahu Teala onun karşılığında ahirette mahşer gününe bunlar kul bunlar hep hadis biliyorsunuz iyi kötü. Söylediklerim hadis, şimdi söyleyeceğim şey de hadis. Kul Allah'a isyanı ve sıla-i rahim'i kesmeyi istemediği sürece Allahu Teala onun duasını icabet eder. Bir mümin kul günahı, isyanı istemediği sürece Allahu Teala onun duasını kabul eder. Ama bu duanın kabulü az önce dediğim üç şekilden birisidir. Ya dünyada hemen istediğini verir ya onun isteği karşılığında onun değeri kadar günahını siler veya ahirette mahşer gününe verecektir onun karşılığını. Bundan dolayı biz mümin olan kişinin salih, güzel, iyi duaların hepsini kabul olduğuna inanırız. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu bize böyle söyler. Eğer yediği, içtiği haram değilse, bir günahı istemiyorsa, bir isyanı dilemiyorsa, benzeri duanın kabul olmasına engel bir durum Yoksa bu durumda o dua mutlaka kabul olur. Ya Allahu Teala onun istediğini, istediğini verir. Veya ahirete bırakır. Veya onun günahlarını bir kısmını istediği şeyin karşılığında siler. Evet. Mazlumun duası da mutlaka kabul olunan reddolunmayan dua çeşitlerinden birisidir. Bu sebeple herhangi bir zulümle zulmetmekten sakındırılıyoruz. Bir mazlumun ahını almaktan da sakındırılıyoruz. Nitekim çok yaşanışızdır. Alma mazunun ahını çıkar hasta aheste, aheste diye atasözümüze de girmiştir. Bunlar dinden elde edilen ve insanların dinlerinde yerleşsin de bundan sakınsınlar diye insanların dinle uydurulan güzel sözler. Yoksa bunlar dinden elde edilmiştir. Bu hadiste gene elde edilen hükümlerden önemli bir husus var ki güvenilir tek kişinin haberiyle amel edilir. Bu vaciptir. Haberi vahid dediğimiz. al arasında çok sıklıkla e, tartışma konusu yapılmış bir mevzu. Haber vahid dediğimiz yani tek kişinin haberi geçerli midir, değil midir? Veya itikatta geçerli midir? Değil midir? Amelde mi geçerli değildir? Bu tip bir tartışma var. Bakın Muaz radiyallahu anhı Resulü aleyhisselam tek başına hem de uzak bir beldeyi Yemen'e gönderiyor. Yemen ile Mekke, Medine arasındaki mesafe yaklaşık bin kilometre. Ve atla deveyle gidilen bir yol. İstanbul'dan daha uzak. Daha uzak. Ve Muaz oraya gitmiştir. Aysadü Vesselam'ın vefatından sonra Ebu Bekir Radül esnasına dönmüştür. Tek başına gönderilen bir muallim, bir tebliğci, bir hakim bu kişi ne yaptı? Allah'ın dininin tamamını o insanlara öğretti. En başta Aleyhisselatü Vesselam'ın vasiyetine uyarak kembe-i öğretti. Bak itikadda demek ki tek kişinin haberi geçerli. Sonra namazı öğretti. Sonra zekati öğretti. Sonra sair diğer amelleri öğretti. O zaman tek kişinin haberi eğer o kişi adil bir kişi, güvenilir emin bir kişiyse her durumda gerek itikatta gerek amelde gerek muamenatta geçerlidir bu dinen caizdir mutlaka bunu uymakta vaciptir bu hadisten elde edilen hükümlerden bir tanesi de gene bu gene bu hadiste elde edilen bir husus ise davet esnasında bir tertip yapmak ve bu tertip öyle bir tertip olacak ki en mühimi önce yapılacak. Sonra ondan sonra gelen sonra ondan sonra gelen. Nitekim ve Aleyhisselam tevhitten başlamıştır. Eğer bunda sana icabet ederlerse senin davetini kabul ederlerse namaz demiştir. Namazda kabul eder, namazda kabul ederlerse zekat demiştir. Bakın en mühim en başta. Sonraki mühim ondan sonra. Sonraki mühim ondan sonra. Dolayısıyla bu bizim için bir şiardır önderdir. Her ne kadar amellerimizin farklılığından dolayı insanların dikkatini çekiyor ve bu ustalarda soru sorularak efendime söyleyeyim e, inancımız öğrenilmeye çalışılıyorsa da biz insanlara amelin sebebini söylemeyeceğiz. Biz insanlara bir şekilde hem olan, en mühim olanı anlatacağız, aktaracağız. Bir şekilde o soru geçiştireceğiz. Çünkü insanlar bunu anlamazlar. Anlasalar da bir kısmı onlar her zaman Yerli yerince davet yerini bulmaz. Davette asıl olan Allah'ın ve Resulünün yolu üzere en mühimi öncelemektir. Nisekim Ayşe Validemiz ne der bu gelen bir rivayette? allah Teala önce cennet ve cehennemle ilgili ayetler, sureler gönderdi. Sonra ile ilgili ayetleri gönderdi. Sureler. Sonra muamelatı. Diyor ki sözünün sonunda eğer Allahu Teala önce işkiyi yasaklasaydı, insanlar biz işkiyi asla terk etmeyiz derlerdi. Eğer insanlara önce zinayı terk edin deseydi, Allahu Teala insanlar biz zinayı asla terk etmeyiz derlerdi. Ama önce insanların kalbine iman girdi. Allah Azze ve Celle itaatin vacip oluşu girdi. Onun tek oluşu girdi. Ona tek olarak iman eden, ona tek olarak kabul edenler için cennetin hazırlandığı, buna muhalif inananlar için de cehennemin hazırlandığı vaat edildi, bildirildi, müjdelendi ve korkutuldu. Bu iman kalplerine girdikten sonra artık önüne ne serersen ser, hepsini terk eder. Veya yapar. Nitekim içki ayeti geldiği zaman Medine sokakları içki koktu. Niye? Çünkü insanlar testilendik içkileri kırarak döktüler. İman onların kalplerine yerleşti çünkü. Yani en mühim olan en ehem dediğimiz mühim olan onlara verildi. Sonraki mühimler arka arkaya gelmeye başlayınca hepsini istisna kabul ettiler. Allahu Teala ben ibadetime ne ihtiyacı var demediler. Veya biz içkiyi terk etmeyiz demediler. Biz zinayı da terk etmeyiz dediler. Değil mi? Hepsini terk ettiler. İşte bu hadisse buna işaret vardır ve önemli bir usuldür bu. Ehemi yani en mühimi ondan sonraki mühim olanların öncesini almak. Önce en mühim olan husus gündeme getirilecek. Sonra eğer bu hususta başarı elde edilmişse daha sonraki, mühim, daha sonraki mühim bu sırayla gidilecek. Bu hadisten elde edilen hususlardan bir tanesi de bu. Gene bu hadiste mevcut bulunan bir durum var ki bu mutlaka altı çizilmesi ve izahı yapılması gereken bir husus. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hem de geri dönmeyecek şekilde bir elçisini ehl-i kitab olan, dinden haber sorulan, İslam'dan haber sorulan bir topluğa gönderiyor ve onlara emeti hususlar üç tane. Kelime-i tevhid, namaz, zekat. Hac yok, oruç da yok. İslam'ın üzerine bina dildiği beş temelden ikisi yok. Peki neden? Gerçekten alimler arasında bu müşkil durumda kalmış Önemli bir mevzudur. Buna Şeyhülisayn Ümteymiye der ki, buna iki türlü cevap verilir der. Birin cevabı pek makbul değil. O kısmını geçiyorum. Ancak ikinci cevabı gerçekten güzel bir izah. Orada der ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bir özelliği vardı. O özelliği her hususu ihtiyaç olduğu an söylerdi. Yani her şeyi makamında yerinde söylerdi. namaz, itikat, önce itikat, itikat, sonra namaz sonra zekat kendisiyle savaşılması gereken ilk öncelikli üç şeydir nitekim bir hadiste Muharri ve Müslüm Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki ben insanlarla la ilahe illallah deyinceye kadar savaşmakla emri olundum bir başka ayet bununla ilgili mesela Tevbe suresi beşinci ayet fe in tabu ve ikamu's ve atu'z zekate fe hallu sabilahum rahim Allahu Teala buradan önceki kısımda müşriklerin yakalandığı yerde öldürülmesine emreder. Onların gözetlenmesi için gözetleme noktalarına birer gözetleyici gönderilmesini ve bu şekilde onların hep takip edilmesini emreder. Ve devamında der ki eğer tevbe derler namazı kılarlar ve zekatı verirlerse o zaman onların yolmaçında Kendisiyle savaşılması istenenler kimler? Tevhidi düzgün olmayanlar. Yani itikadı bozuk olanlar bir, namaz kılmayanlar, zekat vermeyenler. O hadiste ikaz edilen üç şey. Kendisiyle savaşılması emredilmeyen şeyler ne? İslam'ın şartlarından oruç ve hac. Şeyh Hüseyin eder der ki, Çünkü namaz da, zekat da aşikar ibadetler. Yani kişide bu gözükmesi lazım. Hem imanı yani la ilahe illallah inancı ki bundan dolayı güç yettiği, yetirdiği halde bunu söylemeyen kafirdir der alimler. Hem iman la ilahe illallah hem namaz hem de zekat açıktan yapılması ve mutlaka insanların bilmesi gereken şeylerdir. Ama oruç da hac da öyle değil. Oruç kişi oruç tutuyorum diye söyleyebilir ancak içinden Niyet etmemiş olabilir, gizli gizli yiyebilir. Ve oruç kendisiyle yapmayanlar için savaşılması emredilen bir ibadet değil. Hac da aynı şekilde, hac herkese farz kılınmamıştır. Kime? Yoluna güç getirenlere farz kılınmıştır. Hususi bir emirdir, genel bir emir değildir. Bundan dolayı bu hadiste Resulü Aleyhisselatü orucu ve hacı zikretmemişler. Allahu alem hakka en isabet olan görüş bu. Çünkü bu döneme kadar, yani hicri 10. sene kadar din tamamlanmıştı. Yani farzlar, vacipler yerini bulmuş, bir eksik yoktu. Veda haccinde artık Resulullah Aleyhisselam yeni bir şeyler öğretmedi insanlara. O zamana kadar dinin saç ayakları tamamlanmış, eksiksiz idi. Belki bırakılmışsa, çok az bir şey bırakılmıştır ki, bu da çok kısa bir zaman süreci zaten. Yani Muaz radıyallahu anh'ın gönderilmesiyle veda haccınla dinin tamamlanması arasında çok kısa bir zaman vardı. Musa Nifrahim bu başlığa dair getirdiği üçüncü ve son delil ise Seh bin Sa'd radıyallahu anh'tan gelen bir hadistir. Bu hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber günü insanlara hitaben, sahabesine hitaben der ki yarın sancağı Allah'ı ve Resulü'nü seven Allah'ın ve Resulü'nün de sevdiği bir kişiye vereceğim ki Allahu Teala onun eliyle bize fethi kolaylaştıracak. Onun eliyle bize, bize fethi nasip edecek. Bu söz üzerine insanlar gece bu söze dalarlar. Yani acaba bu kim? Bu kendisine sancağın verileceği Allah'ı seven ve Resulü'nü seven Allah'ın ve Resulü'nün sevdiği bu müjdeye sahip olan insan kim diyerek ve o kişi ben olayım diye umarak o geceyi geçirdiler sabah oldukları zaman da iştahlar Resulullah s.a.v'nin etrafına toplandılar ki bu toplanmaları onların dünden müjdesi verilen o kişinin kendisi olmasına dair bir arzuydu aynı zamanda keşke o kişi biz olsak yani o sancak bana verilse diye isteyen topluluktu onlar Aleyhisselatü Aleyhisselam Ali bin Ebi Talip nerede dedi. Amcasının oğlu. ilk Müslüman çocuk. Aleyhisselatü Aleyhisselamla ilk namaz kılan kişi. Onu sordu. Ali Radyo nerede? Dediler ki Ali gözünden şikayet iki gözünden şikayet vardı. Yani Gözlerlemi rahatsız vardı. Ondan şikayet ediyordu. Nitekim bu hadisin başka lafızlarında Ali radıyallahu anh Hayber seferine çıkmamıştı. Geride kalmıştı. Gözenlik rahatsızlıktan dolayı. Daha sonra Allahü Teala'nın hikmetiyle o arkadan yetişti. Hayber seferine çıkan ordunun peşinden. Gözenlik rahatsızlıktan dolayı gitmiyordu savaşa. Ancak daha sonradan o orduya yetişti. O yetiştiği günün akşamında oluyor bu olaylar. Sonra Ali radıyallahu anh'a bir elçi bir aracı gönderdiler ve onu getirdi. Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna getirdiler. Aleyhisselatü Vesselam onun gözüne tükürdü. Aleyhisselatü Vesselam e, rukiye yaparken de böyle yapardı. Okur diye üflerdi. Ondan gelmiştir zaten bize de bu. Evet. Onun gözüne tükürdü, yani hafifçe tükürdü ve onun gözlerini açtırması için dua etti. Bu duanın akabinde sanki ona hiçbir rahatsızlık ve şikayet yokmuş gibi gözlere iyileşti. Akabinde ona sancağı verdi ve şu vasiyeti, şu nasihati yaptı Ali Radlama anha. Dedi ki bu Hayber Yahudilerin sahasına inene kadar acele etme. Teenniyle hareket et ve dikkatli ol. Uyanık ol, açık göz ol. Sonra onları oraya vardığın zaman sen sancaktarsın, en önde gideceksin. Onlar oraya vardığın zaman onları İslam'a davet et, İslam'a çağır. Konumuzun başlığıyla ilgisi, ilgisi burası. Onları İslam'a çağır ve onlara Allah'ın İslam hususunda vacip kıldığı, yapmaları vacip olan şeyler onlara haber ver. Allah'a yemin olsun ki Allah senin elinle eğer bir insana hidayet ederse, senin vesilenle bir insana hidayet ederse, senin kırmızı develere sahip olmandan daha hayırlıdır. Bu hadisle gene Muharri ve Müslüm rivayet etmekte. Şimdi hadisin lafızlarına geçelim. Gene üzerinde çokça konuşmamız gereken bir hadis. Kendisine oldukça fazla hüküm elde edilen bir hadis bu hadis. İşte o biliyorsunuz. Ali Radyalan An'ın e, e, e, başından geçen o göz ağrımı meselesi. Sonra e, insanlara yarına dair bir müjde vermesi. Nedir bu müjde? Bu müjde Resulü Peygamberliği peygamberliğiyle ilgili bir müjdedir ki yarın fetih mutlaka geçecek, geçer olacak. Yarın fetih bize nasıl olacak? Bu bir müjdedir. Aynı zamanda peygamberlik alametlerinden birisidir. Sonra Ali radıyallahu anh'a hitaben bir müjde vardır ki Ali radıyallahu anh nasıl Allah'ı ve Resul'ünü seviyorsa Allah ve Resulü de Ali radiyallahu anh'ı sevmektedir. Sonra Aysa'da Aysa'nın gözlerinden rahatsızlık duyan hatta savaşa çıkamayacak kadar rahatsız olan birisine okuması dua etmesi ve bunun neticesinde onun duasına icabeten eden Allah azze ve celle'nin Ali'nin gözlerindeki rahatsızlıkları gidermesi de gene peygamberimizin Peygamberliğin alametlerinden bir kısımdır. Ali radiyallahu anh'ı biliyorsunuz hariciler tekfir etmişlerdir. Onlara bir cevaptır bu. Allah'ın ve Resulü'nün sevdiği bir kişiye vereceğim demekle haricileri red edecek bir delildir bu. Hadisin devamında Resulullah Sellem Ali radiyallahu anh'ın eliyle fetih gerçekleşeceğini müjdelemektedir. Az önce söylediğimiz gibi bu da onun nübüvetinin peygamberliğinin alametlerinden bir kısımdır. İnsanlar bu müjdeye nail olmayı ister halde ve bu söze dalar halde gezelemişlerdir. Ashab-ı kiramın itaat, iman ve Allah ve Resulünün sevgisine dair olan muhabbeti, sevgisi ve buna dair olan düşkünlüklerinin bir göstergesidir. Hayır olan düşkünlüklerinin bir göstergesidir. Bu hadis. Sonra Aleyhisselatü Vesselam onun için dua etmiştir. Gözlerine hafifçe tükürerek rahatsızlığın giderilmesi için ona dua etmiştir ki bu da e, Aleyhisselatü Vesselam'ın duasının kabul olduğuna ve peygamberliğinin, hak olduğuna bir göstergedir. Ordunun öncüsü olan sancaktarlı Ali Radiyallahu Anh'a e, sancak vererek teslim etmiştir ki bu da aynı zamanda Ali Radiyallahu Anh'ın üstünlüğüne, faziletine delilik etmektedir. Buradan bir hüküm daha elde diyorlar alimler. Kader'e inanç Önemli bir e, tespit bu. Kişi istediği kadar hayra dair bir istekte bulunsun. Çalışsın, gayret etsin. Kaderde ondan daha e, önde birisi var olacaksa bu yattığı yerden bile olabilir diyorlar. Ne demek bu? O kadar sahabesi var. Hepsi Allah'ın ve Resulü seven, Allah'ın ve Resulünün sevdiği okul kul olmak için istekte bulunuyorlar. Ancak Ali R. bu olaylardan habersiz, Belki çadırında gitmiş dinleniyor, yatıyor, istirahat ediyor, uzakta. Ancak Allahu Teala kader kaderiyle o kişinin Ali olmasını istedi. Dolayısıyla insanlar gayret ederken, sahih gayret ederken, çaba sarf ederken bundan, bu durumdan habersiz birisi bu konuma yükselebiliyor. İşte bu kadere imandır. Bu kadere imandır. Allah Azze ve Celle iste. Biz biliyoruz ki kaderinde, kaza ve kaderinde haksızlık, ve zulüm yapmaz. Onun bir hikmeti vardır, bir sebebi vardır. Biz ona teslim oluruz, boyun eğeriz yani. Ha, bu bizim hayra olan düşkünlüğümüzü, hayra elde etmek için gayret etmemizi engellemez. Ama ne kadar istersek isteyelim, ne kadar saygı gayret edersek edelim, bizden daha üstün mertebeler ulaşabilecek veya bizden daha fazla hayra ulaşabilecek birileri olabilir. Bu ise Allah'ın takdiridir, kaderidir. Buna ancak iman edip teslim olmak gerekir. Aleyhisselatü Vesselam'ın onların sahalarına, onların alanlarına in, inlene kadar, ta varınca varıncaya kadar rıfk ile güzellikle, teğeniyle hareket ederken e, savaş adabından bir kısma dikkat çekmekte. Savaşmanın edebi nedir? E, ona dikkat çekmekte. Aynı zamanda e, rıfkı ve aceleciyeliğe olan e, düşmanlığını, aceleciyelikten e, ümmetini sakındırmasına dair bir işaret vardır. Ki e, Tirmiz'de gelen bir hadise göre teenni Allah'tan acelecilik şeytandandır. Mümkün olduğunca teenniyle, rıfkle, dikkatle ve kontrollü hareket etmek Müslüman şiğerlerindendir. Allah Azze ve Celle'nin sevdiği hallerdendir. Acelecilik ise genelde şeytan iştir. Ki atasözlerimize bile girmiştir. Acele işe şeytan karışır demiştir. Yine dinden edilmiş bir insanların diline peresen konuş söz. Sonra onları İslam'a davet et yani Allah'tan başka ilah maddana şahitliğe davet et. Ve devamında Allah'ın İslam'da onlara farz kıldığı, onlara yapması gereken, vacip olan hususlara onlara davet et. Ne zaman? Savaşta bile. Savaşta bile bunu yapmak e, savaşmanın edeplerindendir. İslam'a kullar davet edilir. Velev ki o insanlar daha önceden İslam'a davet edilmiş olsalar bile. Nitekim Hayber Yahudileri İslam'la, e, İslam davetine muhatap olmuşlardı. Ancak kendileri Hayber'in bir kısım arazisini e, Müslümanlara arazisinden istifade etmek ve Müslümanlara onun vergisini vermek üzere yani cizye vermek üzere e, kabul etmişlerdi. Hayber Yahudiler İslam'dan haberdardılar. İslam davetiyle daha önce muhatap olmuşlardı. Buna rağmen Resulullah Aleyhisselam gene onlara İslam'ı davet edecek bir ee, önlere nasihat etmekte nasihat etmektedir ki onları tekrar İslam'a dâret et onura dönerler onura birisi birkaçı birkaç can bu davetten etkilenir de öldürülmekten kurtulur veya o hal üzere ölmekten kurtulur gene bu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in savaşmaya dair verdiği önemli edebi e, kurallardan edebi ikazlardan birisidir İslam'ın aslı şirki etmek ve ibadetlerde Allah'ı birlemektir. O bütün nebiilerin, rasullerin davetinin bizzat kendisidir. Tevhid ile Allah'a teslim olmak ve itaatlerde on onun emrettiği şeylerde ona teslim olmak, boyun bükmek rasullerin hepsinin dili üzere gelmiş şeriattır. Bu bizim dinimizin de aynı şekilde diğer dinlerin olduğu gibi bizim dinimizin de aslı esasıdır din bunun üzerine yürür. Az önce de dediğimiz gibi bunu yapan, bu işi yapan kafir Müslüman olur. Bu işi yapan düşman dost olur. Bu işi yapan cehennemlik cennetlik olur. Dinin aslı temeli budur. Son kısım Ali radıyallahu anh'a söylenen son husus neydi? Allah'a yemin olsun ki senin eline bir tek kişinin hidayete ulaşması senin kırmızı develere sahip daha hayırlıdır. Kırmızı deve bize abes gelebilir. Kırmızı deve Arapların en değerli malı. Çok değerli olan malmış. Kırmızı develer. hadislik gelen kırmızı develer bunu işaret ediyor. Şu an bizim için neyse en değerli mal mülk. Araplar için en değerli mal da oymuş. Kırmızı develer sahip olmak. Nitekim develerin geneli bozdur. Ama kırmızı develer paha olarak çok değerliymiş, çok üstünmüş. Buradaki zikir onlardan dolayı. yani? dünyalık ne kadar değerli şey varsa onları elde etmenden daha hayırlıdır. Sen vesileyle bir insan hidayete ulaşmaz, doğru yolu bulmaz. Nitekim İmam Nevevi bu ahiret işlerinden birisinin dünya işlerine benzetimi nasıl gibidir? Dünyada ne kadar mülkün olursa olsun, ahiretten bir zerre kadar yer, dünyadaki tüm mülkten, hatta dünyanın tamamından daha hayırlıdır. Nitekim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, yani <gülüyor> Tirmicis'in aklında kaldığı haberler, herhalde işte, cennetten bir kamçı kadar yer, dünyadan ve dünyadakilerden daha hayırlıdır der. Cennetten bir kamçı kadar olan yer. İşte, bir insanın hidayete ermesi, bir insanın birisi vesilesiyle hidayete ermesi, onun dünya kadar mülke sahip olmasına daha hayırlıdır. Çünkü dünya kadar mülkün vereceği fayda ahirette nedir bilmiyoruz. Ama bir insanın hidayete gelmesi, yani ateşten kurtulması, cennetlik olması, o kişi hayırlı amelleri yaptığı sürece hidayete kimin eliyle ona da sırap yazılmasına sebep olacak. Yani bir insan bir İnançsızın veya tevhid bozuk olan bir insanın inancının düzelmesine veya hidayet olmasını vesile olduğu an, artık o hidayet eden kişi hayırlı ne kadar amel yaparsa, şer ne kadar işi terk ederse, o kişinin sevaplarından eksilmeksizin ona vesile olan kişiye de yazılacaktır. İşte hayır bu, esas hayır bu, kişiye fayda verecek hayır bu. Bundan dolayı dünyalık ne kadar mal, mülk varsa, değeri ne olursa olsun maddi değeri, onların hiçbirisi bir kişinin eliyle hidayete ulaşan bir başkasından elde edilecek hayra ulaşmayacaktır ahiret yönünde. Bu söz onu ifade eder. Hadisimizin sonunda gene ders sünnetimize uygun olarak yeni ismi geçen kişilerin değerli ve şahsiyetlerin hayatına çok kısa bir değiniyorduk. Burada Sehbin bin Saad Radiyallahu anh, hatta onun ismi geçti. Sehl bin Saad bin Malik bin Halid el-Ensari el-Hazreci'dir. Yani Ensar'dan Hazrec kabilesindendir. Künyesi Ebu Abbas'tır. Meşhur bir sahabidir. Babası Saad bin Malik de meşhur ee, sahabidendir. Her ikisi de Sahabide bundan dolayı Sehbin Sabrallah Anhuma deriz. Avasıyla kendisini evet. son alanlara Adilallah Anhuma diyorduk biliyorsunuz. 88 senesinde e, vefat etmiştir ve bu esnada 100 yaşını aşmış bir durumdaydı. Allah ona rahmet etsin, onu cennetine girdesin, e, ondan razı olmuştur. Öyle inanıyoruz. Bizi de kendisine komşu kalsın. Evet. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eş'adu en la ilahe illa ent. Estağfirullah ve eturbileyik. Ve ahir davana en elhamdülillahi rabbil alemin.